Elhamdülillah ve sallallahu ala seyyidine Muhammed ve nebiyyine Muhammed. Değerli kardeşlerim, bazı hesaplama hataları bizim hiç ummadığımız zararları getirebilir. Ve bunlar Allah korusun ahiretimizin kaybolmasına da sebep olabilir. Yemek yaptınız, yemeğin tuzunu fazla kaçırdınız. Bunun telafisi var. Arkadaşınızla buluşacaksınız. Şu saatte inşallah görüşelim. Yanlış bir otobüse bindiniz, kaçırdınız. Bunun da telafisi var. Ama bir kalp ameliyatında hesaplama hatası yaptığınızda ya da seri üretimi yapılan bir ürün düşünün, bir düğmeye basılacak, bir milyon tane üretilecek. İşte oradaki hesap hatanızın çok büyük sonuçları olacaktır. Maalesef Müslümanlar olarak bizler, Acizane diyorum ki önce kendime sadece namazın, orucun yani ibadetlerin bizim cennet için tapumuz olduğuna inanıyoruz. Bir anlamda öyle ama bunu garanti görüyoruz. İşte bugün o yaptığımız hesaplama hatalarından bir tanesini konuşacağız. Lütfen programın sonuna kadar dikkatle dinleyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında hepimizi ürpertmesi gereken bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Müminin ruhu borcu ödenene kadar berzah alemindeki makamına ulaşamaz. O aleme sıkışır ve tutuklu kalır. Allah Allah! Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere döndü. Müflis yani iflas eden kişi kimdir biliyor musunuz? Sahabilerden bir kısmı dedi ki, efendim bize göre müflis kişi parasını, eşyasını kaybetmiş, bunları tüketmiş kişidir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimin iflas edenleri şudur ki, Haşir günü geldiğinde onlar Allah huzuruna namaz, oruç, zekat gibi ibadetlerini yapmış bir şekilde çıkarlar. Ancak onlar kimilerine sövüp saymış, kiminin malını çalıp onları yemiş, kimine zina iftirasında bulunmuş, kiminin de kanını akıtmıştır. Bu yüzden de o kişinin sahip olduğu sevaplar hak sahibi olanlara dağıtılmaya başlar. Fakat eğer o kişinin sevabı azsa, yani borcunu ödemeye yetmiyorsa, bu sefer hak sahibinin günahları birer birer ona yüklenir. Neticede o kişinin sevapları tükenip günahları artar. İşte o adam böylece müflis durumuna düşer ve cehenneme atılır. Belki de günde beş vakit olduğu gibi nasıl namazı hatırlatan Ezan-ı Muhammediye var, her Müslümanın şu okumuş olduğum hadis-i şerifi her gün beş defa, on defa dinlemesi lazım. Şu an bizim tüylerimizin diken diken olması gerekiyor. Namazını kılan, orucunu tutan, zekatını veren bir Müslüman öldüğünde başına gelecekler bunlarsa... Bunları yapmıyor olan kardeşlerimizin durumu nedir? Şimdi hepimiz ilk önce kendimizi düşünelim. Demek ki ibadetlerimiz Allahu Teala'nın rızasına ulaşmak yolunda bir engelle karşılaşıyor. O da kul hakkı. Peki kul hakkına ne kadar riayet ediyoruz? Kul hakkını sadece anne ve babanın arasında, evladı arasında geçen bir üçleme diye zannediyoruz. Halbuki. Komşuluk hakkı var. Karı-kocanın arasında haklar var. Hayvanların hakkı var. Şu an içerisinde bulunduğumuz binanın, kullandığımız eşyaların hakkı var. Ve biz bunların çoğundan haberdar değiliz. Az önce sizinle paylaştığımız hadis-i şerifte buyrulduğu gibi, kıldığımız namazların, tutulan oruçların, verilen zekatların hayırların cebimize girmeden, hakkını yediğimiz insanlara hediye edilmesi var. Kardeşlerim, kul hakkı sadece maddi bir hak değildir. İnsanın eliyle, diliyle, sözüyle rahatsız eden her şekliyle kul hakkına giriyor. Para ve malın geçerli olmadığı o kıyamet gününde, insan helalleşeceği kimselere önce sevaplarından verecek. Şayet hesabını yine ödeyemezse, Bu sefer o kişinin günahlarını alacak. Bu nedenle helalleşmeyi şu üç günlük dünyada erteleyen bir Müslüman, işlemediği günahlar sebebiyle cehenneme girme tehlikesiyle karşı karşıya. Hemen bir örnek verelim. Bir insan düşünün tüm namazlarını kılmış. Hiçbir kaza orucu yok. Zekatını vermiş, hacca umreye defalarca gitmiş. Ama gıybeti bir türlü terk edememiş. Birçok insanın hakkında iftiralar atmış. Bir taraftan ibadet yapıyor olmanın rahatlığı ama diğer tarafta büyük bir hüsran. Düşünebiliyor musunuz? Af buyurun, zina eden bir insanın günahlarının sizde olması. Allah muhafaza. O yüzden bu dünyada helalleşmek lazım. Bunu yapabilmek için de kul hakkının... ne kadar önemli olduğunu hissetmemiz lazım. Biz imtihandayız. İmtihan ne demektir? Bazen kul, kulla sınanır. Bunun bir getirisi olarak da, Müslüman'ın insanlarla iletişimde olduğu her alanda, o kul hakkı tehlikesini gözetmesi gerekir. Şura suresinde şöyle buyrulur. Onların hakkına tecavüz edildiği zaman, hep birlikte yardımlaşarak, ''Haklarını alırlar.'' Siz bakmayın bugün, biz modern ülkeleriz, derneklerimiz var, böyle vakıflarımız var diyerek sırf İslam'ı parçalamak, aile yapımızı bozmak için sözde medeni olduklarını, özgürlüğü her insana, her ülkeye yayma heyecanı taşıdığını söyleyen iki yüzlüler var. Onları biliyorsunuz. Ama onların amacı insanlara özgürlük ve hürriyet vermek değil. Afrika'da dünyanın birçok yerinde yaptıkları gibi İslam'a bir set oluşturmak. Ama az önce sizinle paylaştığım ayetin indiği zaman ve ortamına lütfen dikkat edin. Büyük bir medeniyetin temelleriyle karşılaşıyorsunuz. Dünyanın gündeminde son 50 yılda, 100 yılda yerleşen sözde insan hakları kavramı, bundan 14 asır Evvel İslam medeniyetin temellerinde sağlam bir şekilde yerleşti. Bir kez daha okuyalım, belki kaçırmış olabilirsiniz. Onların hakkına tecavüz edildiği zaman hep birlikte yardımlaşarak haklarını alırlar. Bu ayet ve onun içinde yer aldığı sure Mekke döneminde inen sureler arasında yerini alıyor. Peki o dönemde insanlar nasıl? Henüz aralarında birinin uğradığı haksızlığa cevap verebilecek bir müessese yok. Onun hakkını başkalarından alabilecek durumda değil kimse. Ancak ayet onları böyle bir hedefe sevk ediyor. Bir olun, birlik olun, zulme boyun eğmeyin. İçinizden kimsenin haksızlığa uğramasına meydan vermeyin diyor. Müslümanlar bu konuda daha duyarlı olmalı. Değerli kardeşlerim, Ana baba hakkı, onunla kısa kısa başlayalım. Eşlerin arasındaki haklar, komşu hakları, sonra kadınlara ait aslında verilen haklar, hayvan haklarına verilen değere geçelim. Aman bunlardan bana ne demeyin, Allah korusun ilk dakikalarda paylaştık. Bu öyle bir tehlike ki yapılan ibadetleri mahveden bir tümör gibi. Ana baba hakkı için. Çok şey söylemeye gerek var mı? Bir insanın anne ve babası her ne kadar çocuklarına gereken önemi vermiyor olsa da bir kardeşimiz dese ki İbrahim abi sen ana baba hakkından bahsediyorsun ama ne annem ne babam şunu şunu yapmadılar bunu bunu bana öğretmediler dese de dünyanın en kötü insanı da olsa ana babanız onun helal olan isteklerini elinizden geldiğince yapmak zorunda ve of ya da öf dahi dememek durumundasınız. Bakın, yeryüzünde yaşayan en kötü anne ve babaya sahip olsaydınız da bu değişmiyor. Neden? Anne baba hakkı ayrı. Ama anne ve babanız, oğlum içki iç veya şu faizi getir şuraya atalım. veya şu haramı beraber işleyelim derse, sadece o zaman onları dinlemiyorsunuz. Onun dışında elinizde imkan varsa, onların hal hatırlarını sormak, hastaysalar doktora götürmek, ihtiyaçları varsa karşılamak durumundasınız. Ve bunları saygısızlık yapmadan yapmalıyız. Peki komşu hakkı derler. Bu da o kadar unuttuğumuz haklardan bir tanesi ki. Kardeşlerim, bugün sıkış tepiş, bilmem kaç metrekarelik beton binalarda yaşıyoruz. Komşuluk kavramı eskisi gibi değil. Artık köydeki gibi 100 metre 200 metrede bir daireler yok. Şöyle çapına baksanız toplam 200-300 metrekare içerisinde 8 katlı bir bina. Onlarca insan var, komşunuz var. Onlara selam vermekten, hasta olduklarında ilgilenmenize kadar, sizden bir ihtiyaçları olduğunda elinizden geldiğince onlara yardım etmeyi. Televizyonun veya müziğin sesini çok fazla açarak onları rahatsız etmemeye, efendim halıları veya yer sofrası kullanıyorsanız, o bezleri yukarıdan efendim silkelememeye kadar çok ayrıntılı, başka insanları rahatsız etmeden yaşamak durumunda bir Müslüman. Bu da komşuluk hakkıdır. Yine hanım kardeşlerimizi ilgilendiren son 50 yılda kadınlara özel haklar, Kadınları düşünen kurumlar şunlar bunlar diye medyada çok önemli haberler yer aldı. Şimdi size 14 asır önce yaşananları bir, aktarayım mı birkaç tanesini? Kadın lanetlidir. İçinde bir şeytan vardır. Sözü dinlenmez. Bu görüşü İslamiyet yıkmıştır. Yine cahiliye adetlerinden biri olan nasıl olsa değersiz diye kız çocuklarının diri diri gömülmesini şiddetle yasaklayan İslam'dır. Bugün birisi vefat ettiği zaman başın sağasın derler ya, kız çocuğu olduğu zaman ona giderlermiş. Senin üzerinde nasıl bir uğursuzluk var böyle? Çünkü kadın lanetli, içinde şeytanların gezindiği efendim bir varlık. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Hiçbir şeyde uğursuzluk yoktur.'' buyurmuş Ve kadını o birilerinin dediği gibi uğursuz sayma inancını kaldırmıştır. Bazı inançlarda hanım kardeşlerimizin o muayyen zamanlarında onların elinden bir bardak bile su içilmemesi, hatta yan yana aynı odada kalınmaması gibi saçma sapan şeylere de İslam son vermiştir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam erkeklere, kadınlara karşı büyük bir şefkat, sevgi, ve ihtimam göstermelerini emretmiştir. Ve bunu kendi güzel hayatıyla bizzat göstermiştir. Hiçbir hanımına karşı en küçük bir kalp kırıklığı bırakmamış ve şiddet göstermemiştir. En zor durumlarda kaldığı anlarda bile. Hatta kadınlar ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de başlı başına iki tane sure vardır. Peygamber Efendimiz aleyhisselam, ''Günümüzde de mevcut olan kız çocuklara karşı duyulan nefret hissini yermiş, hediyede çocuklarınızın arasını eşit tutun. Eğer ben birini üstün tutacak olsaydım, kızları üstün tutardım.'' buyurmuştur. ''Efendim, siz çocuğunuzu mu seviyorsunuz? Ben bugüne kadar hiçbir çocuğumu başını okşamamış ve sevmemiştim.'' deyince ne buyurmuştu? ''Senin gönlünden merhamet alındıysa ben ne yapabilirim?'' Kimin daha fazla hürmete layık olduğunu soran bir sahabi vardı. Üç defa dedi ki ''Annen, annen, annen.'' Dördüncüsünde baban buyurdu. ''Yani kardeşlerim, hak ile görev ikisi birbirinden ayrılmaz. Hak varsa görev de bulunacaktır. Nasıl ki programımızın başında sizinle paylaştık, komşu hakkı vardır.'' ''Komşuları hakkı görevlerimiz de vardır. Anne baba hakkı vardır. Onlarla ilgili görevlerimiz vardır. Kadınlarla ilgili görevler de var. Onlara tanınanlar var. Kadınlara verdiği sorumluluklar da var. Mesela bunun en güzel örneğini nerede görüyoruz? Peygamber Efendimizin aleyhisselam 130 bin kişinin huzurunda bizzat veda hacındaki hutbesinde.'' Ne buyurdu? Hatırlayalım. Ey insanlar ve ey ashabım, size kadınlar hakkında hayırlı olmanızı vasiyet ederim. Onlar sizin hayat ortağınızdır. Allah'ın size bir emaneti olan kadınlarla aile yuvası kuruyorsunuz. Onların sizin üzerinizde hakları ve sizin de onlar üzerinde haklarınız mevcuttur. Bunlarla iyi geçinmek en önemli borcunuzdur. Yine kadınların haklarını yerine getirme hususunda Allah'tan korkun. Onların hak ve hürriyetlerine tecavüz etmekten sakının. Zira siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. 14 asırdır uygulanan haklar neler? Nafaka hakkı. Bir koca, hanımının veya hanımından doğmuş çocukların nafakasını temin etmekle mükellef. Yani kadın, kocasından nafakasını talep edebiliyor. Yine kadın ve çocukların geçimi kocaya ait. Serveti ne olursa olsun bir kadın zengindi, şu kadar bankada parası vardı, şu kadar evi vardı. Evin masraflarına katılmak zorunda değil. Kadının ayrı bir ehliyeti var mesela. Tam fiil ehliyetine sahip. Ne demek bu? Kendi şahsi malları var dedik ya, evi var, araçları var bir hanımefendinin. Bunun üzerinde tasarruf hakkı. yani istediği şekilde satma, alma, her çeşit medeni hakları İslam'ın güvencesindedir. Yine ayrıca çocuğun erkekse 7 yaşına kadar, kız çocuğuysa evleninceye kadar terbiye velayeti de yine kadına verilmiştir. Miras hakkında kadının hakkı vardır. Kadının yine eğitim hakkı vardır. Dolayısıyla haklar İslam'dan gelmiştir. Kadınların erkeklerden olduğu gibi, erkeklerin de kadınlar üzerinde hakları vardır. Erkeğin haberi olmadan bir kişinin eve girmesi, evden habersiz bir şekilde hayır hasenat da olsa gizlice bir şeyin verilmesi gibi. Değerli kardeşlerim, peki İslamiyet sadece insanların hakkına mı önem veriyor? Hayır. Aman dikkat. Allahu Teala yeryüzünü beraber paylaştığımız diğer canlılar, hayvanları da insanın hizmetine vermiş. Onlardan çeşitli şekillerde faydalanmayı bize helal kılmış, değil mi? Ama bize bir sorumluluk vermiş. Hepsine karşı merhametli olacaksın. Birkaç örnek aktaracağım. Sizi duygulandıran şeyler bunlar. Öyle Hollywood filmi falan değil, tarihin gerçekleri. İzmir, Ödemiş'te Mürseli İbrahim'a yeni cami etrafında hastalanmış Ve sürülerinden geri kalmış leyleklerin bakılması ve beslenmesi için ciğer ve işkembe alınmasını şart koşan bir vakıf kurmuş. Neden vakıf bu sorumluluğu alıyor? Süreklilik olsun diye. Köpeklere ve diğer sokak hayvanlarına bakmak için Osmanlı pek çok vakıf kurmuş ve insan görevlendirmiş. Yine birçok Osmanlı şehrinde kar yağdığında, soğuklar bastırdığında şehirlere ve kasabalara inen aç kurtların kuşların beslenmesi için belli yerlere düzenli şekilde yine yiyecekler konmuş. Kardeşlerim, İstanbul'da koca Mustafa Paşa, Şeyh Evhadettin tekkesinde kediler için günde iki sırık ciğer vakfetmiş. Mahalle köpekleri için de sokak başlarına taştan su kapları yaptırmış ve belirli vakitlerde su kovaları bırakmış. Şu aktardıklarımı bakın, Gayrimüslim yazarlar nasıl anlatıyor? Ünlü Fransız seyyahlardan Tvenot, 1656 yılında İstanbul'da gördüğü ve sohbet ettiği Türklerin hayvan sevgisiyle ilgili kendisini hayrette bırakan izlenimleri var. Bizzat kendi eserinden sizlerle paylaşıyoruz. Türklerin bazıları ölürken haftada şu kadar defa, şu kadar köpeğe ve şu kadar kediye yiyecek verilmek üzere Birçok nafaka miras bırakırlar yahut bu hayrın işlenmesini temin için fırıncılarla kasaplara para verirler ve onlar da bu gibi vasiyetleri büyük bir sadakatle yerine getirirler. Onun için her gün et taşıyan bir takım kimselerin belli kurallara göre köpekleri ve kedileri yanlarına çağırıp onları beslediğini bizzat gördüm. Bunlar bizim nazarımızda çok gülünç olmakla beraber Onlarca öyle değil diyor. Yani 1600'lü bir yılda Fransız yazar bize komik gibi geliyor ama bu adamlar Osmanlı, Müslümanlar bu yüzyılda bu hayvanlara bakıyorlar. Ne yazık ki bugün biz bu konuda ileride değiliz. Vay be Avrupa'da bilmem şu ülkede hayvanlara ne kadar değer veriyorlar diyoruz. Yine Fransız şair Le Martin bakın ne diyor. Osmanlı, kuşlara, köpeklere, Allah'ın yarattığı her şeye hürmet ediyor. Bizim memleketlerde başıboş bırakılan ve eziyet edilen bu zavallı hayvan cinslerinin hepsine şefkat ve merhametlerini gösteriyorlar. 17. yüzyılda Osmanlı topraklarında seyahat eden diğer bir Fransız avukat Guare, Osmanlıların hayvanlarla ilgili şefkatlerini bakın nasıl anlatıyor. 1660'lı yıllarda sokak köpeklerini besleyen ve tedavi eden hastahaneleri Osmanlı'da görmek beni çok şaşırtmıştı. Ve son örneğimiz. 1660'lı yıllarda İngilizlerin İstanbul'daki elçilik görevlilerinden olan Paul Ricot, Osmanlıların hayvan haklarına riayet etme noktasında büyük bir hassasiyet ortaya koyduğunu aktarmış. Bakın ne demiş. Fakir insanlar için kurulan aşevlerinde evlerinde insanlardan başka kedi ve köpek gibi hayvanlar da doyuruluyor. Ayrıca sırf kedi ve köpek gibi hayvanlar için özel vakıflar kurmuşlar. Bazı şehirlerde kediler için yapılmış binalar var. Gıdaları için onu düşünmüş vakıf kurmuşlar. Kedilere hizmet için vekil harçlar ve uşaklar da tahsis edilmiş diyor. Yani dünyada ilk hayvan hakları ne zaman derseniz Osmanlı'da araştırmak isteyenler için söyleyeyim. 1502-1507 tarihleri arasında hazırlanan Bursa, İstanbul ve Edirne belediye kanun namelerinde hayvanların korunmasına ilişkin hükümler kondu. Sultan 2. Bayezid zamanında 58. maddede ne yazıyor? ''Ayağı yaramaz beygiri işletmeyeler.'' ''At, eşek ve katır ayağını gözeteler ve semerin göreler, onlara ağır yük vurmayalar, hammallar ağır yük vurmayalar, makul davranalar.'' diyor. Şimdi bakar mısınız, bir tarafta fetihlerin sembolü Osmanlı, savaş, savaş, savaş, başka bir şey akla gelmiyor gibi, ama diğer taraftan da dünyanın birçok yerinde, Kadınların şeytan görülerek yakıldığı, cadı avına çıkıldığı, söz hakkının olmadığı, hayvanları bırakın insanların insan haklarını konuşamadığı bir dönemde, hangi konumda olursa olsun insanların haklarına önem veren, özen gösteren bir anlayış. Dolayısıyla programımızın başında sizlerle paylaştığımız o hadisi şerifi belki yeni dinlemeye başlayanlar vardır. Neden biz bu kadar hakları önemsemeliyiz?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 Mü'minin ruhu borcu ödenene kadar berzah alemindeki makamına ulaşamaz. O aleme sıkışır ve tutuklu kalır. O yüzden değerli dinleyenlerim vakit varken helalleşmemiz gerekenlerle helalleşelim. Bir hanımefendi hocasıyla evlatlarıyla iyi geçinsin. Bir kardeşimiz hanımıyla çocuklarıyla iyi geçinsin. Çocuklar ailesiyle, komşular komşularla. Dünyanın en kötü anne ve babası sizin yanınızda olsa, dünyanın en berbat insanı sizin hanımınız veya kocanızda olsa, her şey bir yana, hakkın bir yana olduğunu unutmayalım. Bu bir kedi de olabilir, hemen evinizin önündeki bir ağaç da olabilir. İslam, durduk yere benim canım sıkıldı deyip de sinirden ağaca tekme vurdum diyen kişinin de o haksızlığı yaptığına kanaat edendir. Allah-u Teala'dan niyazımız, cümle bu haklardan kurtulmuş ve helalleşmiş bir şekilde, imanlı bir şekilde emaneti teslim edebilmeyi nasip eylesin. Amin, amin, amin. Sürçülisan ettik, afola. Bir sonraki programımızda buluşmak ümidiyle, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Lehamdülillah.